Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da yeni bir hukuk güvenliği programındayız bugün güncel bir konu olduğu için ve kamuoyunda da hem sanıklarıyla hem davasıyla e, olumlu olumsuz tartışmaları, mutluluğu, eleştirileri getiren bir davayı konuşacağız. E, Altanlar davası ve e, bugün de konuklarımızdan ikisi Avukat Figen Çalıkuşu ve Avukat Melike Polat. Hem Ahmet Altan hem de Mehmet Altan'ın avukatlarından ee, dava Cumhuriyet Davası gibi e, ve işte akademisyenler Davası gibi Türkiye'nin son dönemdeki hukuk gündemini veya hukuksuzluk gündemini oluşturan en önemli davalardan biri ve nihayet işte sonuçlandı. Belki daha de bu karara bağlanan bir dosyaydı ama e, nihayet Ahmet Altan da. E, nihai kararla son ikinci nihai kararla tahliye karar verildi. O bakımdan önce ne oldu e, bu e, davada nasıl bir iddianame düzenlendi sonra nasıl karar verildi sonra istinaf süreci var e, temiz süreci var bozmalar var bunları e, bir önce konuşalım. Bu arada Cumhuriyet'le ilgili de e, benzeri bir dava e, bozma kararı verildi. Orada beraat Tüm açısından beraat Ahmet Çık'la ilgili gazetecilikten dolayı değildi. İşte e, gönderdiği bir tweetle ilgili onun içeriğiyle ilgili bir e, yine mahkumiyet yolunda bir e, bozma vardı. Bu, bunlar önemli davalar. Şimdi e, isterseniz e, Melike Hanım'dan başlayalım. İddianame ne zaman açıldı sonra istinafa gittiniz sonra temize gittiniz. ...ve bozuldu. Bunların bir kronolojik şeyini bize anlatabilirseniz... ...sonra da ayrıntıları yeniden... bir Hanım'la ve sizle konuşalım. Aynur Hanım. Hoş Siz geldiniz diyorum. Ben, ben dinleyeyim. Belki bir minik bir iki ufak tefek soru sorabilirim. Yani önce meslektaşlarımız evet. bize bir özetlerlerse... ...dinleyicilerimiz açısından iyi olacak. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, Dava süreci... Aslında soruşturma süreci e, Eylül 2016'da müvekkillerimizin gözaltına alınmasıyla başladı. E, biliyorsunuz o dönem işte e, KHK'larla gözaltı süresinin uzatılmasıyla çok uzun süre gözaltında kaldılar ve e, ardından müvekkilimiz Mehmet Altan e, çıkarıldığı sulh ceza hakimine tutuklanırken e, Ahmet Altan e, o zaman serbest bırakılmıştı ancak bir savcı itirazıyla e, o da arkasından hemen tutuklandı. E, davanın açılması, e, davanın ilk celsesi Haziran 2017'de başladı. Bu süreçte yani hem müvekkillerimiz hem davanın diğer sınırları tutukludular zaten. E, Mehmet Altan ve Ahmet Altan'la ilgili iddianamedeki suçlamayı bir hatırlatalım mı izleyicilerimize, evet. dinleyicilerimize? Evet hem bizim müvekkillerimiz hem diğer sanıklara e, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlaması yöneltilmişti. 309. madde. Evet. Hem de yani yanlış hatırlamıyorsam Figen Hanım yani örgüt üyesi olmamakla Yok. beraber ilk aşamada e, örgüt üyeliği iddiası vardı. E, yani 309, 311 var 312 birlikte Tabii. Yani olsa. şöyle tutukla gözaltına aldıklarında ve tutuklandıklarında <Gülüyor> iki suçtan tutuklandılar. Yani örgüt <Gülüyor> üyeliği ve diğer e saydığınız işte malum sıralı Teşekkür maddelerden... evet Hı -hı. ama e, tabii ki iddia çok enteresan da o tarihte 10 Eylül 2016 tarihinde sadece bir televizyon konuşmasından hareketle tutukladılar Hı -hı. ve müzekkere de şu yazıyordu subliminal mesaj vermek Hı -hı. suretiyle program bir evet, subliminal da dalgası vardı biliyorsunuz sonra mizah konusu oldu şu anda dava açılırken de bir ve şu anda da artık o unutuldu Hı -hı. başka şeyler konuşulur oldu davayı açarken Modası geçen bir kavram şu an. çok aslında tabii ki çok cahilane bir tabirdi. Yani bu dönem subliminalin ne anlama geldiğini bilmeyen bir savcı tarafından böyle bir iddia ortaya atılmıştı. Subliminal çok farklı bir anlatım. Zaten konuşmanın içeriğine daha sonra gireriz sizin hatırladığınız şey Bahri Bey, iddianame düzenlenirken örgüt üyeline dair hiçbir irtibat bulamadığı için ve ayrıca her iki müvekkilimin de Ahmet Altan'ın da Mehmet Altan'ın da gerek sosyal yaşantıları, inançları, kişilik yapıları itibariyle böyle bir örgütle irtibat yani böyle bir örgütün dini amaçlarla kuracağı yeni düzen için yapacağı darbeye destek veremez diye bunu da belirterek olamaz bir ve en ufak bir irtibat da saptanmadığı için üye değiller ama darbe yapmış oldular. Bu da enteresendir. Evet, yani. evet, evet, evet. Çok Örgütle irtibatı yok ama hı -hı. darbeyi yaptılar. Askeri unsurlarla birlikte bir de. Peki, Peki Mehmet Altan, Ahmet Altan onun dışında ee, Zaman Gazetesi'nden e, sanıklar vardı. Zaman Gazetesi'nden çalışan Yazar değillerdi ya ama. yazarlar değillerdi. Bir de e, reklamcılar ve bir de e, Samanyolu TV'den galiba eski polis ensüsü Evet, öğretmenlik evet, evet, evet, bunlar vardı. Onlar örgüt üyesi olmak yoluyla, eksimeli de açıldı, evet, evet, açıldı. Peki, yani tutuklamalar. ...tutukluluk süreci yargılamanın sonuna kadar devam etti. Ve sonunda bir hüküm kuruldu. Bu hüküm acaba... ...yani aradaki süreçte enteresan olayları tanı, hatırlıyorum da... ...onu gerekirse geri dönelim zamanımız olur da dönersek diye. Hı -hı. Sonunda bir hüküm kuruldu. O hüküm neydi e, acaba sanıklarla ilgili? Evet. E, Şubat 2018'de ilk e, 26 Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdiğinde... Her iki müvekkilimize de anayasal düzeni yıkmaya teşebbüsten ağırlaştırmış müebbet. Hapis ve cezası. diğer sanıkları da. Diğer sanıkları da tabii. Diğer sanıkları Bir tek da. Tibet Sanlıman hakkında örgüt üyesi olmamakla beraber örgüte yardım. bilerek ve isteyerek evet. yardım etmekten dolayı açılan 227'den açılan davada beraat kararı evet. verilmişti. Onun dışındaki bütün sanıklar 309. maddeden hı hı. E, mahkum, mahkum olmuşlardı. Evet. evet. E ee, bunun bu, istinaf. Evet, istinaf süreci başladı. Ee, işte bölge diye e Çok özür dilerim. Şimdi tam bu karar sürecinde kritik bir olay daha vardı sanıyorum. O da 11 Ocak anayasa 2018 evet, Anayasa Mahkemesi evet. Genel Kurul kararı. Evet. Mehmet Altan'la ilgili bir karar. Hı -hı. Mehmet Altan'la ilgili kararda özetle ne diyordu Figen Hanım? Mehmet Altan'la ilgili karar 11 Ocak 2018. Savcı esas hakkındaki mütalaa'yı vermişti 26 Ağır Ceza mahkemesinde Dosya karar açıklanmak üzere ertelenmişti 12 Şubat'a. Ee, orada Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun bir kararı geldi. Karar dosyaya giren en son delili de incelemek suretiyle tüm dosya kapsamı üzerinden verilmişti. Tabii ki orada büyük bir tartışma konusu oldu ama e, elbette Anayasa Mahkemesi tutuklama aşamasında bir hak ihlali olup olmadığını inceleme yetkisine sahip ve tutuklama aşamasındaki delilleri değerlendirirken doğal olarak o dosya kapsamında başka bir delil olup olmadığına da bakacak. Yani makul şüphe ve devamında da baktığında başka bir delil olmadığı için tutuklama aşamasında... Hem süülen... tutuklama anında hem de tutuklamadan sonraki süreçlerdeki başka... tutukluluk durumlarını değerlendirdi ki bu konuda... Evet. Zaten Bahri ve iddianamede ne var ise... Aynı iddianamedeki ifadeler kararda da vardı, entesendir, son mütalaada da aynı ifadeler vardı. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bu kararı verirken, hak ihlali kararı verirken tüm dosyaya vakıf olarak verdi. Üç ayrı hakkın ihlal edildiğine karar verdi. Nedir? Bu FETÖ isimli silahlı terör örgütüyle hiçbir irtibatın bulunmadığına, bu yöndeki iddiaların hiçbir somut vakalarla desteklenmediğine, ispat edilemediğine sadece yazı ve televizyon konuşmasından hareket ile bu tür iddia konusu suçların işlenemeyeceğine ifade hürriyetinin ve basın hürriyetinin ihlal edilmiş olduğuna ve çok daha önemlisi anayasanın 19. maddesindeki kişi, kişi güvenliği ve hürriyetinin hakkının ihlal edilmiş olduğuna karar verdi. Bunları artık. tespit yaptı. Buna rağmen bu karardan rağmen, evvel verilmiş bir karardı. Buna rağmen mahkeme ne karar verdik? etmedi. O süreci hatırlarsınız. Hemen hızlıca başvurduk. Önce dedi ki resmi gazetede yayınlansın. Onu bekliyorum. Bunun üzerine Anayasa Anayasa Mahkemesi, bize ulaşmadı dedi. Anayasa Mahkemesi bir ilktir tweet atmak suretiyle resmi sitesinden kararı tekrar duyurdu. Peki, gece 10 falan da evet, tweet atıldığında evet, da. Evet. da Ondan evet. Daha daha geç durdu. <gülüyor> Melike'cim yazık acliyedeydi hatırladım. Yani hepimiz bir telaş içinde sonra resmi gazetede yayınlandı tekrar başvurduk. Ve maalesef e, Türkiye tarihinde bir ilk olsa gerek Anayasa Mahkemesi kararına 26 Ağır Ceza Mahkemesi demek istemiyorum heyeti isimleri mevcut yargıçların e, 27 ağır ceza mahkemesi heyeti direndiler uzun yani uzun 26, 26 ağır ceza buna dayanarak tahliye istemini reddetti, reddetti. buna yapılan itiraz üzerine 27, 27 de ağır de. ceza evet, evet. ki o Anayasa zaman Cumhuriyet ile mahkemesi... ilgili mahkumiyet karar veren mahkemeydi evet, o da şimdi de başkanı yargıtayda Daire başkanı oldu sanıyorum. Yani şöyle çok ciddi bir dönemden geçiyor Türkiye nasıl bu olağanüstü dönemde böyle e, hukuken öyle e, vahim savrulmalar yaşandı ki Türkiye'de. İş öyle bir raddeye geldi ki hepimizin ortak toplumsal sözleşmesi dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası yok sayıldı. Anlatabiliyor muyum? 153. madde herkesi bağlar dedi anayasa mahkemesi kararları e, ben buna maalesef bir takım siyasilerin koştura koştura gidip televizyonda program yapan e, Cumhurbaşkanlığı danışmanına kadar bir takım siyasilerin bakanların müdahalesiyle anayasa mahkemesi günlerce tartışıldı. Bu hepimizi çok ciddi zedeledi. Şimdi orada aynı Hanım hatırlıyor o dönemde biz de yine burada hukuk güvenliği programı yaptığımız için hı hı. bu anayasa mahkemesinin 153. maddesinin amir hükmüne rağmen hı hı. ve hatta bazı usul hocalarının yani Anayasa'daki bu bireysel başvuru sonradan düzenlemiştir 153 eski de vardı. Bu işte iptal karar var. iptal kararları ile ilgilidir diye söylemelerine rağmen bunun yanlış olduğunu söyledik. Ama asıl mesela asıl önemli konu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sanıyorum Eski Adalet ya, Bakanı'nın. Vekil Yani anayasa, mahke adayan, anayasa mahkemesi haddini aşmıştır gibi evet, değil mi? Evet yani, ya, bu bu dosyayla ilgili. Dünyanın hiçbir yerinde üst bir böyle, mahkemeye, yüce divan sıfatına sahip bir mahkemeye böyle yakıştırmalar... Hayır eleştirilebilir, da, eleştirilebilir. Şöyle aynı durum Şahin Alpay için evet, de geçerliydi. Evet. Şahin Alpay hakkında 13. Arcaza Mahkemesi'nin e, heyetindeki... Hukuk doktorusu olan üye 5 sayfalık ayrık gerekçe yazarak muhalefet etti. Yani zaten bırakılmamışlardı. Bırakılmamanın gerekçesine muhalefet etmenin de ayrık gerekçeyle kendi farklılığını ortaya koyarak şunu söyledi. Anayasa Mahkemesi Yüksek Mahkeme olabilir ama Aciza Mahkemesinin üstü değildir dedi çünkü ya, gerçekten bahim. Anayasa Mahkemesi derece mahkemesi değil, başka bir yargılama yapıyor. <gülüyor> ee, bu Anayasa 153 böyle bir hüküm yapmıyor. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Eğer bireysel başvuru kabul edildiğinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru görevi verildiğinde yasa koyucu isterseydi ne yapardı? Bireysel başvuru kararları. Bağlayıcı değildir, kesin değildir diye ayrıksı bir norm koyardı. Koymadığına göre demek ki önceki norm bireysel başvuru kararlarının sonucunu da etkiliyor. Ama evet, böyle siz... e, geliştirici Şimdi e, değerlendirmelere orada, orada de tanık Şimdi orada hakikaten o siyasi dönem inşallah bu dönemi atlatacağız. E, o dönemde e, Cumhurbaşkanı'nın veya veya işte eski yani Adalet bir bakanının vardır. bir bakanın bu şekilde açıklama yapması başka hiç kimsenin açıklamasıyla yargıya yapamayacağı bir etkiyi yani adil yargılama hakkını doğrudan etkileyen açıklamalardı ve dolayısıyla bunu işte önce 26 ağır ceza sizin anlattığınız gibi sonra itiraz üzerine 27 ağır ceza mahkemesi kabul etmedi ve Tutukluluğun devamı kararları vererek bu arada mahkûmet hükmünü de kurdular değil mi? Evet. Mahkûmet hükmünü kurdular. İstinafa gidildi. Evet istinafta da ilginç bir şey oldu gibi geliyor bana. Bu, bu arada az önce Figen Hanım'ın söylediğini desteklemek için şunu da hatırlatalım. 26er ceza mahkemesi Mehmet Bey'i Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye etmezken şu cümleyi kullandı. Anayasa Mahkemesinin yetkisini aştığını. Görev gaspı. Evet, görev gaspı iddiasında <gülüyor> bulundu. Bu, bu da hani hakikaten. ...artık okurken hiçbir biçimde açıklayamayacağımız Şimdi bir durum. Şimdi şöyle yani orada aynı Hanım'la De... bu konu, konuyu konuştuk. Tabi Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruları incelerken... ...ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dosyaları incelerken... ...yerindelik denetimi yapmadığı, yapamayacağı genel ilkesi üzerinden. Ama yani bu sanıkların, yani bu kişilerin, yargılan kişilerin eylemleri doğrudan ifade açıklaması... Hı hı. ...ve televizyonda yaptığı konuşmalar olup... ...başka fiili bir eylemleri olmadığı için... ...bunlar doğrudan... E, ...yani sözlükleri içerisinde... ...anayasa mahkemesi bunu çok net açıkladı kararında... ...Şahin Alpay kararında da var... ...Mehmet Altan kararında da var... ...yerindelik denetimi yapmıyor... Ama hukukla, tutuklamaya esas delillerin hukuka uygun takdir edilip edilmediğini her aşamada denetlerim kuvvetli diyor. Kuvvetli derecede suç şüphesi evet. oluşturup oluşturmadığını Onu, tartıştı. Ben, Çünkü anayasanın 19. maddesi tutuklamanın ana koşulu olarak yüklenen suçu işlediğini kuvvetli derecede gösteren belirtinin varlığını arıyordu. Hı. Her iki e, kişi hakkındaki incelemede anayasa mahkemesi kuvvetli belirti yok kuvvetli belirti gösteren belirti sayılabilecek delil yok dedi sizlerin evet, açıkladınız. Evet. dolayısıyla diğer koşulların varlığını evet. araştırmaya da Avrupa gerek yok dedi. Sözleşmesi 5. maddesini evet, de Evet, oradaki makul şüphe olarak Sadece? tanımlanan şey Anayasa 19'a kuvvetli belirti. Anayasa Mahkemesi şunu söyledi. Kuvvetli belirti e, tutuklamanın temel koşulları olarak anayasada öngörüldüğü için benim görevim içindedir. Ben hukuka aykırı bir tutuklama var mı yok mu bir temel hak ve özgürlük tutuklamayla ihlal edilmiş mi edilmemiş mi diye denetim yaparken belirtinin e, şüphe derecesini de değerlendirmek zorundayım. İşte. Dolayısıyla sadece birinci derece mahkemesinin görevine girmez. Aynı zamanda ben denetlerken bunu değerlendirmek zorundayım diyerek evet. kendi görev tanımını Belirledi ve görev gaspı yapmadım dedi. Hiç olmazsa müvekkillerimizin bu kadar uzun süre tutuklu kalmasının <gülüyor> karşılığında bir anayasa mahkemesi iştahı Oluştu. üremiş oldu diye Yargıtay seviniyoruz. Yargıtay kararlarında şu anda 16 ceza kararlarında. Ona dayanılıyor. Evet, Cumhuriyet'in 16 cezanın verdiği Cumhuriyet bozma kararında da var Mehmet Altan kararı. Bir şey söyleyeceğim e, izninle. Şimdi istinaftan önce 20 Mart 2018'de Ahim Mehmet Altan kararı geldi. Orada da e, evet, 26 orada. ağır ceza mahkemesi yani direnen yir, mahkeme 27-26 direnen mahkemeler çok ağır bir şekilde ciddi bir şekilde eleştirildi. Hatta Ahim dedi ki e, anayasa mahkemesinin etkili bir e, mahkeme iç hukuk yolu ol, olup olmadığına dair iştihat oluşturma hakkımı saklı tutuyorum. Yani ilk derece mahkemeleri verdikleri bu anayasaya aykırı kararlarla anayasa mahkemesinin... E, ...etkili bir iç hukuk yolu olması yolundaki kazanımlarımızdan geri düşmemize sebep oldu. Yani bu kararda çok net vardır. Başka hiçbir şeyi incelemeksizin 11 Ocak 2018 tarihindeki Ödeza Mahkemelerinin Anayasa Mahkemesi kararına direnmesini... Değil. ...delil göstererek başka hiçbir şeyi incelemeksizin 5.1'in ihlaline yani kesinlikle, kişi özgür ve güvenli kesinlikle. hakkının korunamadığına karar verdi... Ahime kararını aynen benimsediğini, hak evet. olduğunu, yani e, siyasilere, hükümete yönelik e, yapılacak eleştirilerin, siyasi analizlerin e, bu tür ağır ceza e, verilecek suçlarla özdeş kılınamayacağını açık açık döne döne anlattı. Yani müthiş muhteşem bir karardır o da. Bu direnmenin bize etkileri çok fazla oldu. Peki ahimin bu kararından sonra? Ne oldu? Ee, mahkeme yine... Ber, e, dosyadan e, biz e, el çektik dedi. Başkuru evet, yaptık. Dedi. Tahliye etmeyi tutuklu iken istinafa gitti evet, dosya. Evet. İstinafta yani, tensiple birlikte Mehmet evet, Altan onu soruyordu tarih edin. Evet Asıl onu soruyorum. Hı -hı. E, bir de tabii bu o ara tartıştık yani e, Türk iç hukukunda olmamakla beraber... E, ahim iştahatlarında ve literatürde evet, hüküm, hüküm özlü evet, e, hüküm tut... özlü denmiyor da yani eğer kişi hakkında mahkeme hüküm vermişse mahkumiyet hükmü vermişse sonraki tutma hükmün infazı olarak değerlendiriliyor. Tutuklama olarak Hı -hı. değerlendirilmiyor ama bu 5 beş, maddenin değerlendirmesi CMK'da böyle bir şey yok. CMK 104'de bakarsanız hem istinaf hem e, yargıtayın tahliye kararı verebileceği tutukluluğu değerlend tutukluluk kavramı kullanılarak kişilerin salı verileceğine dair karar verme yetkisi ve görevi belirleniyor. Aslında iç çok açısından bu Tutukludur. değerlendirme daha doğru çünkü evet. aksi halde Hı -hı. adil bir yargılama sonucunda hükümlülüğü konusunda kesinleşmiş bir hüküm kuruluncaya kadar masumiyet ilkesi e, yakını, 36 o, o zaman çiğnenmiş olurdu evet. evet. peki o zaman şimdi e, AHİM'den de karar geldi Mehmet Altan'la ilgili istinaftayız ne oldu e, Melika Hanım istinafta evet Figen Hanım dediği gibi ancak tensiple yani 26 Haziran'dı Hı, Ahim, 27 galiba Hı -hı. Evet, AHİM kararı da çıktıktan 3 ay sonra yaklaşık Mehmet Bey ancak tahliye edilebildi ee, tahliyesine sonradan yine savcı itiraz etti hem anayasa mahkemesi hem ahim karar olmasına rağmen ee, ama neyse ki öyle kötü bir sonuçla karşılaşmadık ee, sonra ama tahliyeden hakime ne yaptılar ee, görevye değişti <gülüyor> Görev, evet. küçük çekmeceği ama Itiraz belki. reddeden durdu yani 3 evet. istinaf durdu demek ki bilemiyorum <gülüyor> <gülüyor> öyle gerekiyormuş <gülüyor> o, bu ölçü aklımız ermiyor Evet. evet sonra e, istinaf bu e, anayasa mahkemesi kararlarına ve de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına karşın ve hatta burada yani işte ifade özgürlüğü basın özgürlüğü ile ilgili değerlendirmeleri de yapan bu e, kararlara karşı yani bunlar yerindelik denetimi olarak kabul edilecek bir değerlendirme değildi ama bu kararlara karşın istinaf ne karar verdi? İstinaf, e, bütün bunlar evet hiç yokmuş gibi hem istinaf e, savcısının mütalası hem de istinafın kararı 26 ceza mahkemesinin aynen onanması şeklinde oldu. E, yani Mehmet Altan bakımından AYM ve AHİM kararları yok sayılarak yeniden e, müebbet söz konusu oldu. E, Ahmet Bey ve dosyadaki diğer sanıklar için de yine 26 ay cezanın verdiği hükmün aynısıyla. Mevbet miydi ağırlaştırmış mevbetti? Ağırlaştırmış mevbetti. Ağırlaştırmış. Evet. evet. Ağrından evet. olmazsa olmaz. Tabii. Yani evet. duruşma süreci de şöyle enteresandı. E, i̇stinaf mahkemesi e, duruşmaları olarak inceledi dosyayı. İlk celsede savcıdan da e, mütalaa aldı. Apar topar duruşma kapatıldı. Ve işte çok kısa bir süre sonra e, hemen e, duruşmaya gelindi. Karar açıklandı ve gidildi diye bir süreç yaşadık ondan sonra da. Evet. Yani şimdi burada bugün biz e, Aynur Hanım'la bu dosyayı konuşalım hmm. derken bütün bu, bu süreçteki anomalileri dikkat aldık. Yoksa herhangi bir davayı burada alıp onun anatomisini inceleyecek halimiz yok. Ama yani Hukuk güvenliği dediğimiz zaman yani bugüne kadarki hem iç hukuk yargı uygulamasında buna anayasa mahkemesi de dahil olmak üzere hem de ulusal üstü hukuk ve yargılama deneyimlerine baktığımızda rastlamadığımız, karşılaşmadığımız süreçler, uygulamalar ve Mahkemelerin her kademesine dışarıdan yapılan müdahaleler nedeniyle özellikle bugün bu konuyu konuşma ihtiyacı duyduk. Dileriz ki bu yaşadığımız süreç yani bu yaşanılan süreç Türk hukuku şeyinde bir daha yaşanmayacak deneyimler getirsin buna ilişkin yani umut edici şeyler umut verici şeyler var peki ondan sonra biz bu istinafın kararından sonra sizler temiz yoluna başvurdunuz temiz evet temizle evet. başvurduk dosya işte malum 16. ceza dairesine tevzi edildi Peki e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın namesi nasıldı? Bir de onu e, isterseniz hatırlatalım. Evet, tebliğname e, aslında e, bu dosyadan önce e, daha önce işte anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs e, suçunda verdiği kararlarla örtüşen paralel bir tebliğname ile karşılaştık. E, cebir ve şiddet unsuruna dikkat çekerek e, Ahmet Altan bakımından... E, üyelik bakımından da yeterli inandırıcı şüpheden uzak delil olmadığını söyleyerek işte örgütü yollamakla beraber yardım suçlaması yöneltildi ki bunda yani bile, huç, suçun tasvifini tebliğname e, 309 değil e, örgüt diye evet, de, beraber örgütte bilerek isteyerek yardım, yardım etmek 220'ye 7'den Evet. Mütaala, evet, tebliğname evet. böyleydi. Evet, tebliğname evet, böyleydi ve burada da e, dosyada işte yani tırnak içinde delil diyorum. E, Ahmet Altan'a yöneltilen e, deliller, delilleri değerlendirirken e, basın özgürlüğü e, sınırlarını aşan eleştiri boyutunda da kabul edilemeyecek e, yazıları olduğunu ve bu sebeple e, FETÖ terör örgütüne yardım suçlamasına yöneltildiğini Tebliğname'de gördük. Ee, Mehmet Bey e, bakımından beraat e, istenmişti tebliğname'de de. Ve diğer sanıklar için e, örgüt Ölgüt, üyeliği suçlaması. Evet, 314-2. E, şeylerle ilgili, Zaman Gazetesi'nden yargılanan e, sanıklarla ilgili 314-2 evet, e, şeyle ilgili, e, Samanyolu TV'den yargılanan e, sanıkla ilgili... Evet onların hepsi 314. 314'ten evet. dolayı tebliğ. Ama 314 2 değil mi? Evet evet. Yani silahlı terör örgütü üyeliği. Üyeliğinden dolayı e, mütalaa verdi. Evet. Duruşma yapılmış mı? Duruşma yapılmadı. Mı? E, 4 Temmuz'du sanırım Yargıtay kararı yani Geldi. Bu, bu, bu ağır suçlamalara karşı... Evet yani e, ağırlaştırmış mevbet talep edilen e, vekillerimiz varken dosyada duruşma açılmaksızın karar verildi. Karar verildi. Yani dosyada. o zaman belki de Yargıtay burada o kadar açık bir ihlal gördü ki duruşma yapmaya gerek olmadan hemen dosya üzerinden inceleme yaparak e, böyle bir bozma kararı verdi. Ben de mesela burada şunu düşünüyorum yani... Tamam bozma kararı verdi. Bir an evvel işte bu kararın e, yerel mahkemece e, e, yeniden el alınmasını bir de burada çok ilginç bir şey oldu sanıyorum. E, i̇stinaf mahkemesiyle ilgili e, bir düzenleme yapıldı. Aslında dosya e, istinaf mahkemesine gönderilmesi gerekirken istinaf kararı tamamıyla onayarak temize gönderdiği için ...yani bir değişiklik yapmadığı için... Hı hı. ...dosya bozma üzerine... ...ilk mahkemesine hı hı. yani... ...26 A İstanbul, 26 Ağır Ceza Mahkemesine... ...geldi. Fakat ben... ...şeyi düşünüyorum... Ee, ...diyorum ki yine de burada... ...bir eksiklik var... ...bu kadar ciddi bir suçlamayla ilgili... Hı hı. ...hüküm kurulmuş olmasına karşın... ...sanık müdafilerinin... ...Yargıtay'da... ...bu kararı... ...hukuki denetimden geçiren... Üyeler önünde müvekkillerinin durumlarını tartışarak açıklama imkanı verilseydi belki de Yargıtay burada 227 diye değil uh -huh. e, yani Ama Mehmet işte Altan'da olduğu gibi düzenleme yapıp ihtiyari hale getirdikleri için duruşma evet. verebilir düzenlemesi olduğu için. Böyle yani mi? hayır ben burada e, muhakeme ceza muhakemesi hukukundaki Tabii. çelişmenin sağlanması açısından Çok söylüyorum. Hatlısınız. Belki Hı -hı. E, sizin açıklamalarınız ikna edici olacaktı Hı -hı. ve e, bunların beraati yönünde e, bir bozma da verilme olasılığı vardı. Tabii ki yerel mahkemenin bunu direnme hakkı var ama Hı -hı. yani yargıtay Doğrusu bunu verebilirdi. Doğru. Evet. Bu böyle bir şey olmadan e, ne zaman dediniz? 4 Temmuz. 4 Temmuz. 4 Temmuz 2019'du. De, e, bozma kararı evet, verdi, bozma dosyayı kararı. gönderdi. Ama rağmen, evet. tahliye kararı vermedi çok ilk başta kararı yine vermedi Evet, bozmaya rağmen tahliye kararı vermedi. şimdi bir ara vereceğiz ama ondan evvel şimdi bozmadan sonra dosya geldi. Ee, tabii ki yerel mahkemenin bu karara karşı direnme hakkı var veya bozmaya uyarak yeni bir hüküm kurma imkanı var. Ee, mahkeme e, bozmadan ne kadar süre sonra duruşma günü belirledi? 18 Temmuz'da tensip yaptı. 8 evet. Ekim, adli tatile girmeden, girmeden önce evet. 8 Ekim'de de duruşma günü koydu. 82, 82 gün sonra. Halbuki iş olduğu için adli tatile... Yani Duruşma o, verebilirdi. Evet. Bozmanın olduğu üç, yerde. Üç ben kez tahliye yaptı. verebilirdi. Değil mi? Yasal evet. bir engel evet, yok. Evet. Hiç beni yani, yapmadı. Biraz Tutup sonra onla ilgili deyip, örnekler de vereceğim ya. size. Evet. Tabii, çok ilginç. Evet. Peki ilk duruşmada ne oldu? Ekim kaç demiştiniz? 8 Ekim'de. 8 Ekim'deki evet. ilk duruşmada ne oldu? E, i̇lk duruşmada işte yargıtay bozma kararına karşı beyanlar e, verildi. E, daha sonra dosya hemen mütala alınmak üzere savcılığa gönderildi. Uyudu yani o zaman bozmaya? E, aslında tam olarak oyup uymama yönünde bir karar da vermedi. Allah Hatta bunu duruşmada... <gülüyor> uymadan nasıl e, mütala istiyor? Et, buna ilişkin hiçbir ara karar oluşturmaksızın... duruşma normal seyirinde devam etti zaten. Evet. Peki e, Figen, Figen, yani. Figen Hanım... Burada, Belki dile getirirken <gülüyor> <gülüyor> yüksek sesle bura, söylemiştik. Burada e, ilk duruşmada... E, ...bozmaya uyma konusunda... E, ...sanıyorum... ...şöyle bir ikilemde kaldı müdafiler. Yani bu bozmaya uyun bu 227 diyor Veyahut da işte aslında bu bozma da yanlış. Evet, ne sabit... O zaman bir ara verelim, Heh, bir, bir müzik olur. arası verelim. Olur. Ondan sonra bu bu teknik konuyu da konuşalım. Evet, evet Zülfüden bir bugün bir parça dinliyoruz. Özgürlük Hasreti Yüreğime Vuruyor Nerede Nerede İnsanlar Güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey dünyayı Güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey 4.9 açık radyoda hukuk güvenliği programını biraz daha e, konuşabilmek için Zülfü'nün bu güzel müziğini birazcık yarıda kesmek zorunda kaldık. Zülfü duymasın çünkü onunla bir özel hukukumuz da var bir konseriyle ilgili hatta iki konseriyle ilgili ama bize hoş görecektir. E, evet şimdi e, 8 Ekim'deki duruşmadan sonra çok uzun olmayan bir duruşu Kasım. 4 Kasım'a bir hı hı. E, gün verdi ve esas hakkında görüşle birlikte e, esas hakkındaki görüş neydi? Savcılığın esas hakkındaki mütaala mü, mü, ha. evet ben öyle diyorum esas hakkında görüş diyorum mütalağı neydi? Ee, bana az evvel de söyledim iddianamenin aynısıydı. E, İddianamenin aynısı. E, yani yani hani, ceza istemediği saydığı delil yoluna saydıkları aynısıydı. Yani hı. üç yıldır orada hiç savunma yapılmamış. Bizler hiç dilekçe vermemişiz. Anayasa Müzik, mahkemesi e, e, kuvvetli hiç, belirtiyor. Şey, saftaması hani, yapmamış. Evet, böyle değil. karartma uygulanıyor. Hani dız dız dız yapılıyor ya ekranda hı. o şekilde savunmaya ciddi bir karartma. Tabii en çok içimi acıtan bunu do, duruşmada da söyledim yani. Ben burada 30 yıldır boşuna dirsek çürütmüş oluyorum. Bir savcı CMK 210'u bilmeden mütala veriyorsa çok canım yanıyor. Nedir İzli, dinleyicilerimize söyleyelim. Bir tanığın anlatımı delil olarak sayılıyorsa... O duruşmada dinlememiz gerekir. Hı hı. Şimdi iki tane Ahmet Altan yönünden tanık var. Birisi Nurettin Veren denen, malumunuz, herkesin bildiği e, itirafçı olarak tanımlanan, tabir edilen kişi. Diğeri de Söğüt isimli, gizli tanık. Biz bunları hiç görmedik. Ben burada bir araya gireyim. Çok hı hı. enteresan bir noktaya söylediniz. Şimdi aslında o bir ara kararında bu mahkeme, 26 Aciza bir bu Nurettin Söğütün dinlenmesi evet, için bebemin Nurettin Verenin Vere dinlenmesi için çağrılmasına artı gizli tanığın işte dinlemek üzere tedbirlerinin yapılması. İstinabeyle e, değil mi yapılması. Hı. Ayrıca e, FETÖ e, paralel devlet yapılanması örgütünün tepesinde gözüken kişilerin yakalanmaları ile ilgili e, ara karar verip tutukluluğun devamı kararı vermişti. Fakat bir sonraki duruşma birdenbire savcı değişti ve savcı geldi. Hiç unutmuyorum Bazı bunu. Kişi. Dedi ki e, dosyayı dedi mütalaa verilmesini istiyoruz. E, bize e, işte bu Gizitalı'nın dinlenmesinden e, Nurettin Veren'in dinlenmesinden evet, evet. vazgeçilmesine Hı -hı. ve de diğer yakalanması konusunda Hı -hı. E, işte yazılan yazıdan vazgeçilerek onların tefrik edilmesine ve esas hakkında görüş için dosyanın bize Hı -hı. savcılığımıza tevdiğini dedi. Ben o zaman şaşırdım. Dedim ki birdenbire yani bu savcı e, dosyaya tepeden inme bir müdahale ile geliyor ve mahkeme aynı e, esas hakkındaki mütaladaki daha doğrusu pardon savcılığın o ara görüşündeki bütün her şeye katılarak ve tutukluluğun devamı yönündeki görüşlerini aynen tutanağa geçirerek e, bu söylediğiniz 210'daki gizli tanığın Nurettin Veren'in dinlenmelerinden vazgeçirilerek diğer e, davanın işte e, müşterek sanıkları olan kişilerin e, do, tefrikine karar vererek tutukluluğun devamına karar vererek dosyayı mütalaaya verdi hı hı. ve mütalaadan sonra da işte e, aynı evet, a, o cezalar çıktı. Kırıldı. Şimdi siz de diyorsunuz Şimdi ki gene onlar bu de, tanıklar dinlenmeden bu tanıklar dinlenmediği halde yine delil. Mahkeme önünde delil olarak Hükme savcı mutalasını delili. yer aldı diyorsun. Hükme esas delil olarak kabul edildi. Neyse bunlar zaten e, çok yaşadık. Savcı kardeşimiz dosyayı incelememiş demek ki. Valla işte fazla ee... çünkü dinlenmesinden vazgeçilmesi demek delil olarak ikame edilmesiyle ilgili istemlerini de... geri çekmiş evet, demek hükme esas alabilmesi için duruşmada dinlenmesi gerekiyor i̇şte delileri doğrudan doğru bir veri geliyor ve sizin de, de beyanda bulunmak zorunda önce soru sormadınız yani, çok ayrıntı zamanımızı bunlar harcamak istemiyorum ama bir cümlede hızlıca söyleyeyim Buyur. istinaf bu yüzden dosya duruşma açtı iki ceza dairesi bu yüzden açtı. Söğüt de Nurettin de duruşmaya gelecekti. Hmm. Nurettin gelmedi. Hmm. Söğütü de istinaf duruşmadan bir gün önce dinliyor. Uyabada duruşma günü biz duruşmadayken ekliyor. oldu yani soramamış sormamış Bakar mısınız evet. Evet. ve Söğüt hmm. denen kimse zatı muhterem külliyen yalan söylüyor. Ahmet Altan'a 2013'te gidip yazı yazsın diye baskı yaptıklarını söylüyor. Ahmet Altan taraf gazetesinden 2012'de ayrılıyor. Hmm. Anlatabildim mi? Ama hani benim isyanım e, bunların Zirusluk zaten yok. zaten dışı yal, gerçeğe dışı aykırı deliler. Hukukiliği yok ama gene esas. hakkının ihlalidir şimdi bunlar. tüm bunlardan geliyoruz. Bunlardan hmm. geliyoruz. E, yazı ve şeyden Yargıtay bozmasın birazcık aslında anlatmak lazım. Yargıtay ders niteliğinde bir karar veriyor. Şey kısmı hariç. Ahmet Altan'la ilgili bildirdiği görüş. O görüş çok önemli. Türkiye'yi ileriki dönemde çok etkileyecek bir görüş, karar. Mehmet Altan'ın Şahin Hı. Alpay kararına da atıf yaparak Hı. daireyi, mahkemeyi doğrudan bağlayan kararlar olduğunu söylüyor. Bir de çok enteresan, hoşuma Hı. giden bir cümle var. Diyor ki 26 Ağır Cezai Siz bizim İstahatımız yanlış anladınız. Evet. Hı hı. <gülüyor> Şimdi cebir ve şiddetten kurtuluyor düşünce suç olmaktan. Cebir ve şiddetle bir saymaktan kurtuluyor. Fakat geliyoruz. Gene yargısel kararında var bu tanım. Enteresandır. Böyle çok e affili bir cümle. Devletin içine sızan silahlı unsurlarınca hı hı. darbe kalkışma yapılmasının muhtemel olduğu dönemde hı hı. yazdığı yazılarıyla muhtat siyasi e, mutat e, siyasi muhalefetin de ötesinde hı hı. yaptığı gazetecilik faaliyeti hı hı. suçtur hı hı. bakar mısınız şimdi devletin içine sızan silahlı unsurlarınca darbe yapılacağının bilindiği malummuş. E bu, bu, bu malummuş malum olamaz Çünkü bunu ilk Olsaydı defa 15-15 de Öyle demiyorlar var, evet. malum Ahmet Altan da biliyor. Bilmek Tek devlet yetkilisi kim, çünkü kim? Ahmet Altan. Ve yazılarını da ona göre yazıyor. O silahlı terör Böyle örgütünü bir varsayıma dayalı olarak meşru ki, kılmak için yazıyor. Şimdi Ahmet Altan da duruşmada çok haklı söyledi. Dedi ki e, zaten bir gün önceydi sanıyorum Ertuğrul Özkök de Hürriyet Yazmış. Gazetesi'nde yazdı. Hı hı. Sakın dedi savcı bunu okuma bu mütala. Ben kısacık bir alıntı yapmak istedim duruşmada bundan evet. yazıdan izin vermedin. Mahkeme başkanı nasıl yani, vermiyor sözümüzü e, e, Böyle e, tabii canım e, yaşadık biz şimdi e, duruşmadan e, ne konuşacağız o kararını? Yani, <gülüyor> duruşmayı ben böyle yönetiyorum diyor. Yani onları da onları da bir program yapmak lazım savunma hakkının kısıtlanması için hmm. kısıtlandığı örnekler için. <gülüyor> şimdi e, Ahmet Altan dedi ki savunmasında ben ilk kez bir savcının e, sanığı suçlarken itirafta bulunduğunu görüyorum. ...unutma dedi Sayın Savcı... ...bir gün bunu sana... ...nasıl bildiğini bir başka savcı soracak... ...çok doğruydu... ...madem bilindiği muhtemel bir dönem var... Hmm. ...bu darbe... ...ya da kalkışma... ...niye önlemlerdi? Çok özür, çok özür dilerim... ...bu e, ben şimdi sanki... ...bu... bu e, ...anlatım ve... E, ...betimleme... ...yargıtayın bozma kararında... ...varmış gibi var, anladım... ...var... E peki Ertuğrul Özkök onu... de o yüzden açık açık yazıyor. Şimdi savcı bana diyecek ki diyor ama ben ne yapayım bu Yargıtay'da da vardı. Ama ben de sana diyorum ki beyler ciddi bir durum bu beyle karşı karşıyayız. Bu devletin polisi var, e, MIT'i var, askeri var, subayı var. E, artık yasa da değişti. Terörle mücadele kan kanunu eklemeyle. Bu yasadan sonra bu mütalayı sakın okuma. Çünkü tarih bunu ciddi sorgulayacaktır diye Değil de yani, yazıyor. Yani bu biliniyor. o zaman önlemeniz gerekirdi. <gülüyor> e zaten şimdi Bahri Bey aslında 16-6-2016 tarihli Ankara Çatı İddianamesi'nde 40 gün öncesinden çok yakında isim de vererek FETÖ isimli örgütün darbe yapacağı yazıyor. Şık şık şık, şık yazmışlar. F'ye kadar ...isim ana ana... ...ne şekilde gerçekleştirebileceği... ...kimlerle gerçekleştirebileceği ...şimdi o zaten davamızın... ...yani bun, değil bunları Ama, Mehmet Altan'ın... ...Ahmet Altan'ın Nazlı bildiğim mi kabul ettiler? Mehmet edilerek? Altan zaten ayrık tutuluyor... ...Nazlı Ahmet Altan'ın... ...bu dönemde bilerek yazı yazıyorlar ki... E, ...bu darbe yapacak örgütü... ...kitleler önünde... ...sempati sağlamak suretiyle meşru hale getirsinler... ...bakar mısınız... Eğer şimdi böyle bir bilgi varsa, tek devlet yetkilisi Ahmet Altan değil. Ahmet Altan devlet yetkilisi değil, gazeteci, yazar. On buçuk yıl hapis cezası aldı. Peki aynı suçtan ceza alan Hüseyin Çapkın var. 220 taksim yeddi. Evet, en alt sınırdan ceza veriliyor. Bir de ihal kullanılıyor. Yani iki yıl bir ay beş gün ceza alıyor. Hüseyin Amni mutlu gene. Ki e, o zaman gizli olayları sırasında da yani e, şu andaki birisi, iktidar, iktidarın en önemli e, devletin, şekilde suçladığı dönemde e, vali... Beyciğim, devlet bize nasıl gösterir kendini? Gazeteci yazarla göstermez değil mi? Devlet Hı. bize kendini neyle gösterir? E, bürokratlarıyla gösterir. Bürokratlarıyla, polisiyle, e, askeriyle de, gösterir. E, şimdi aynı suçtan, onlar da yardım etmek suçundan ceza alıyorlarsa... Ben buradan sormak istiyorum. Zaten duruşmada da bunu tekrarladım savunmalarda. Öncelikle savcı bıraksın gazeteci yazarlarla uğraşmayı. Eğer böylesi bir dönem varsa niye önlenmedi? Başkan da bana müdahale etti. Sizce dedi darbe önlenmedi mi? Darbe önledi halkımız. 251 kişi ölerek mi önlenmeliydi darbe? Zaten darbe önlendi diye bir şey olmaz biliyorsunuz. Kalkışma olduğu an darbe suçu oluşmuş evet, evet. olur. Yani hukuk tekniği anlamında. Ha, Peki, başarıya ulaşamadı ama, yani, ama oldu. Yani bir sürü insanın e, darbe kalkışması uğradı. oldu. Ya suç yani. oluştu, suç tamam almış oldu. Çünkü evet. teşebbüs suçu zaten. Evet. Zaten teşebbüs suçu. Hı -hı. Şimdi böyle de bir şey oldu aramızda tartışma oldu. Ee, bu ciddi. Burası hakikaten ciddi. Üzerinde durulması gereken ve bu karar bu yönüyle tartışılacak. Eğer bu yönüyle de bir gerekçe olarak kabul edilirse de sonrasında da başka e, anlamları olacak bir görüş bu. Dilerim Ertuğrul Özkök'ün yazısında da yazdığı gibi ki ben zaten terörle mücadele kanunu değişir değişmez mahkemeye dilekçe verdim. Ertuğrul yani, Özkök bunu Hürriyet gazetesinde yazdı, yazdı. değil mi? Cumartesi yazdı. Ondan sonra da şimdi gazete el değişiyor galiba. Ertuğrul Özkök Hürriyet'in başını iyice yaktı yani. Ahmet Hakan oldu Hürriyet'in başına. Ama evet. yani el, el, patronları el değişecekti onunla onu söyle. Bilmiyorum. Ya ben zaten şöyle bir şey <gülüyor> e, hani Anladım. Gazete <gülüyor> camiasının... grubuna satılacak diye düşün, duydum ha. da onun için onu söylüyorum. Ben gazetecilerin yani. mesleklerini, medyanın özgür ve bağımsız olmasını istediklerini biliyorum. Hepimiz bunu istiyoruz. Ama madem bunu istiyorlarsa, aynı şekilde, aynı çabayı kendileri göstermesi lazım. Şimdi Mehmet Altan Naime kararı açıklandığında... Siz de vekildiniz. Şahin Alpay günlerce televizyonda konuşuldu. Siz konuşabildiniz mi davanın sahibi olarak? Konuşmak ee, da istemedim zaten. Zaten ama hayır. Şimdi Konuşma şöyle, ortamı yok çünkü tartışma hayır, ortamı yok. Tartışmak evet. anlamında değil bilginize evet. müracaat edilsin. Evet, avukat evet. dosyayı sizden iyi bilen kimse olabilir mi? Sizin çok iyi bildiğiniz dosya hakkında birçok evet, avukat herkes, Bilen kesti. bilmeyen konuştu Türkiye'yi evet. aydınlattı. Ve buna çanak tutan. Ben, Yorum, yönlendirdi yani. Buna evet. çanak tutan. Ama Mehmet Altan kararında da oldu. Evet buna çanak tutan da yine maalesef medya mensupları oldu. Şimdi bu haldeyken medya o insanların özgürlüğünü medyan istemesi bana çok garip geliyor. Şimdi bu dönemde de aynı şey. Bu taliye kararı çıktığından beri Bakıyorsunuz bir takım siyasiler bir takım anlayışa mensup olanlar bir farklı kampanyaya giriştiler. Şimdi siz siyaseten farklı düşünebilirsiniz ama hukuken siyaseten farklı düşündüğünüzün cezalandırılmasını isteyemezsiniz. yani Türkiye hala bu bölünmüş kendi odalarında kendi gettolarında kendileri için özgürlük demokrasi sözüm ona çığlıkları atan insanlardan kurtulmazsa, hepimizin demokrasi ve özgürlük ihtiyacının, hepimizin birlikte yaşayacağı istediği bir dönem kurulmazsa, biz bir dönem biter, o dönemin muktediri diğer dönemin yeni muktedirleri tarafından yargılanır. Buna da medya her zaman aracı olur. Yani bu dava da bunun bir örneğidir aslında. Şimdi bu davada Taraf Gazetesi tartışılıyor. Taraf Gazetesi delil yoluna sayılıyor. Taraf Gazetesi'nde 2012'de ayrılmış Evet. Ahmet, Ahmet Altan hatta ayrılış Okur, nedenlerinde savunmasında... Şimdi Kudisi Okur'un boy boy kanal, kanal resimleri gösteriyor. Az evvel ben şimdi bir tweette gördüm. Mesela diyor ki çok enteresan ne olursun bir izin verin okuyayım. Diyor ki Ahmet Hakan'ın Ahmet Altan'ın tutuklattığını söylediği Kudisi Okur 23 Haziran 2007'de tutuklandı. O tarihte Taraf Gazetesi henüz kurulmamıştı. Taraf Gazetesi diye bir gazete yoktu Kudisi Okur tutuklandığında. ...tutuklayan hakim İdris As Asan... ...şu an Yargıtay'da üye... Ee, ...Başbakan Tayyip Erdoğan... ...şu an Cumhurbaşkanı... ...Adalet Bakanı Fahri Kasırga... ...şu an Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri... ...Hastalandığında Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin... ...AKP Genel Başkan Yardımcısı... ...Şimdi... ...Kudis'i okur... ...veya Balyoz veya Ergenekon... Hı hı. ...hesabı basından mı sorulur? Biz bu davada sadece bu şekilde bir rövanş anlayışıyla yani hukuk siyaset üzerinden sürekli dövülmesi sebebiyle Ahmet Altan içeride tutulsun istendiği için tutuldu 1138 gün. Ama İstanbul Emniyet Müdürü 6 ay mı 5 ay mı yattı yani zaten 2 yıl 1 ay 5 gün aldığı için olay bitti ve hala 10 yıl 6 ay almış bir gazeteci yazara gazetecisi yazarı şusu bu su bir gene ağzına gelen herkes bilir bilmez dün akşam e, bizim kararlar AYM kararları Felaket şekilde tartışılıyordu Siyan Erdoğan. ha. Felaket şekilde. Gene Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylenmedik laf kalmadı. Haddini bilmediği şusu busu. Ben Türkiye'nin bu haline çok üzülüyorum. <gülüyor> dinlememek <Ama> biz, lazım <gülüyor> Yani dinlememek değil. Bizim bu mücadeleyi vermemiz şimdi, lazım. Bu şimdi, şimdi. siyasetin, yani bir son sözlerim davaya döneceğim. Hukuk siyaset parantezinden, hukuk Türkiye'deki bu... Bir taraf cami bir taraf kışla parantezinde hukuku dövüp dövüp durmaktan insanları buralarda böyle yargılamaktan kurtulmamız lazım. Şimdi, şimdi bakın biz bizim mesela burada Ahmet Altan gazeteciydi Mehmet Altan da hem gazeteci hem bilim insanı bunların düşüncelerini bu kadar ciddi suçlamalarla yargılamalarını eleştiriyoruz bunları bir hukuki yanlışlık olarak görüyoruz. İşte bu biraz evvel söylediğiniz gazetecilerde farklı düşünce de olabilirler. Ahmet Altan'ı Mehmet Altan'ı suçlayabilirler. Ben buna bir şey demiyorum. Ama eğer Ahmet Altan'ın ve farklı görüşler olabilir. Kesinlikle. Ama Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın yargılandığı dava ile ilgili birileri kamuoyunda tartışacak ise ve onu, onu, onları suçlayan şekilde açıklamalar konusunda hepsi el birliğiyle hareket edecek ise o zaman onlar adına konuşacak veya onların sözcüsü olacak birilerinin de bu tartışmalara evet. katılıp kamuoyunu Bilgilerle... bilgilendirmeleri lazım. Çünkü bu da aynı zamanda kamuoyunun halkın bilgilenme hakkı için gerekli. Yani basın özgürlüğü Artı halkın bilgilenme hakkı birbirinden ayrılamaz parça hatta bizim ben hep söylerim bunu Çetin Öze'ye göre bilgilenme hakkı halkın, halkın bilgilenme hakkı ifade özgürlüğünün ve basın özgürlüğünün bir adım ötesidir bir adım ötesindedir bilgilenme Kesinlikle. hakkı. O zaman e, e, Ahmet Altan'ın, Mehmet Altan'ın avukatlarının da, Nazlı avukatlarının da hatta diğerlerinin avukatlarının da bu tartışmalarda çağrılıp tarafsız bir şekilde her iki tarafın sözlerinin e, kamu oyunca bilineceği bir tartışma şeklinde yapılması lazım ki halk bilgilensin. Kaldı ki bazı kişilerin mesela işte Cumhurbaşkanı'nın Başbakan, eskiden başbakanın, Adalet Bakanının veya hükümetin üst düzey yetkililerinin dava ile ilgili açıklamaları bu basındaki tartışmaların ötesindedir ve bunlar doğrudan adil yargılama hakkına etkili, evet. olumsuz şekilde etkili olan müdahalelerdir ve bunlar çok son derece yanlıştır. Zaten Ceza Kanunu'nda da 2004'te, işte 2005'te yürürlüğe giren 5237'de de bu adil yargılama hakkını etkilemek şeklinde Ayrıca suç, suç olarak tarif edilmiştir. Evet şimdi savunma savcının mütalasından sonra sizin zamanımız azalıyor ve savunmanızın bir ana hatlarını sizden Figen Hanım dinleyelim ve bir de kurulan hükümü tekrar kısaca anlatalım ki bir 7-8 dakikamız kaldı. Aslında savunmamızın ana hatları burada konuştuklarımız hemen hemen yani mütalanın işte bu delil yoluna saydıklarının delil özelliği taşımadığını tek tek tekrar anlatıyoruz. Yani 3 yazısının içeriği 3 yazısının içeriğinde ağır bir eleştiri var. Siyasi analiz var ve demokrasi, hukuka dönüş, dönme çağrısı var. Üç yazısının hiçbirisinde FETÖ isimli bir örgütün adı geçmiyor. Yani Ahmet Altan'ın 220 Taksim 7'den örgüte yardım etmek suçundan Hı. tutuklanabilmesi için, ceza alabilmesi için sizlerin malumunuz, hepimiz hukukçuyuz ama dinleyicilerimiz için böyle bir örgütün varlığından haberdar olması lazım. Bu örgütün amacının ne olduğunu bilmesi lazım. Yani FETÖ isimli örgütün darbe ...yapacağını biliyor olması lazım. Bilerek isteyerek bu Hı -hı. örgüte... ...hizmet ediyor olması lazım. Bu örgütten bu yönde açık bir istek... ...talimatın, bir itibatın... ...aralarında geçmiş olması lazım. Bu yönde hiçbir delil yok. Üç tane yazı. Bir de televizyon konuşması. Peki televizyon... ...konuşması? Zaten bu... ...televizyon konuşması da Anayasa Mahkemesi'nin... ...denetiminden geçti... Mehmet Altan kararında hı hı. ve orada Ahmet Altan'ı da bağlayan Nazlı da bağlayan bir yer var. Bütün ki... gazeteciler, televizyona çıkıp konuşan herkes için ha, geçerli bir standart belirledi tabii aslında. Çok da güzel şey canlı Aniden, yayınlarla an için hı hı. düşünülüp yani fazlaca üzerinde e, muhakeme edilmeden telaffuz edilen cümlelerden dolayı sanki planlı programlı ...konuşmuş gibi yazı yazmadaki... ...ciddiyet ve sorumluluk kadar... ...bir ağır sorumluluk taşımaması... taşımaması. ...gerektiğini evet, söylüyor. Tabii. Çok ahim, doğru. Ahim'de yıllardır ahim söylüyor. Zaten onu tekrarlıyor Anayasa Mahkemesi. Onun ötesinde konuşma özelinde de inceledi... ...Anayasa Hı -hı. Mahkemesi. Diyor Hı -hı. ki... E, ...Ahmet Altan... ...evet... E, ...bu iktidarın gideceğini söylüyor... ...ama seçimle gideceğini söylüyor... 2 yıl sonra seçim var zaten gidecek diyor... Evet, ...Mehmet da evet, şey daha çok var... ...belli olmaz e, diyor... ...Ahmet Altan ağzından laf alıyor... ...evet diyor... Meclisin aritmatiği değişebilir diyor. Yeni bir parti kurulabilir diyor. Mesela Nitekim'de Meral Akşener olayında oldu. Ama bu AKP'nin içinden bir başka parti çıkabilir. Belki hani eğer olabilir, öyle bir şey tabii, olabilirse olabilir yani. daha erken Yasal olabilir. Yasal mekanizmaların kullanılmasıyla oluşabilecek tabii, sonuçlardan yani söz Bunu Anayasa Mahkemesi diyor ki yarın seçim olacağı, yani darbe olacağını bilen birisi böyle konuşamaz. Hı hı. Hı hı. Legal seçim sisteminden söz edilemez. Bir de çok önemli... O gün Emasya yeniden canlanıyor, resmi gazetede evet. yargılan, yaz, hı hı. yayınlanıyor ve Ahmet Altan oraya atıf yapıyor. Diyor ki, ya bugün diyor Emasya'yı yeniden canlandırdınız, bu ülke bundan çok sıkıntı çekti. Sen askerin yargılanmasını eğer izne bağlarsan daha kolay suç işler. Yani daha önce cehenneme giden darbe, yolların taşları böyle döşendi. Şimdi bunu da alıyor. Südlimleri e, aklı yetmeyen savcı. Bunu hı hı. da alıyor mesaj olarak kabul ediyor. Burada mesaj şu. Burada mesaj herkes hukuki yapısı içinde kalsın. Kimse suç işlemesin. Birisi suç işlediğinde bunun yargılanması izne bağlanmasın. Hele asker suç işliyorsa bunun e, yargılanması için izin müessesesini kaldır. Şimdi hı hı. yarın darbe yapacak olan silahlı unsurlarla birlikte hareket edecek birisi. Ahmet Altan bunu söyler mi? Bunu söyler mi? Yani hmm. böylesine e, akıl fıkarası iddialarla ki biz üç ema, yıl uğraştık ya yani, Bahri Bey. Hala emas, da uğraşacağız. Evet, yani. Emasya'nın ilk defa kamuoyuna tartışılmasına hmm. neden olan da Ali Bayramoğlu'ydu. Ve bu kamuoyuna yansıdığı zaman hatta herkes ben mesela gidip işte biz de böyleyiz işte görüşlerimiz böyledir. Biz de kaydedin madem demiştik ve bu emasyanın ne kadar tehlikeli olduğu AKP'nin iktidarının ilk kuruluş yıllarında saptanmıştı. Evet. Şimdi ne karar verildi bir onu söyleyelim. Evet ne karar verildi Ahmet. malumunuz üzerine Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi. Beraat kararı kesin savcının görüşüne uygun olarak çıktı. Ee, katılan sıfatı kaldırıldı. 220 Taksim yani örgüte yardım suçunda meclisin doğrudan zarar görmesi olmadığı için artık katılan sıfatımız yok. Ahmet Altan ve... Katılan bu, sıfatları yok. Katılan Katılmak sıfatları işte. kaldırıldı. Onda çok enteresan bir şey var. Katılan olarak duruşmaya katılan vekilimiz de... Ee, AKP'nin Beylikdüzü ilçe başkan yardımcısıydı ve Mehmet Altan'ın kararı dahil önceki karara direnilmesini istedi. Hala Bozme uyduktan sonra da son söz olarak bunu istedi. Yani Anayasa Mahkemesi kararına diren diye mahkemeden bir başka hukukçu talepte bulundu. Evet. Ahmet Altan, hapis alacak 220/7 uyarınca cezalandırıldı. Ahmet Altana 10,5 yıl terörle e, mücadele suçu kapsamında yani kaldığı için 1/2 ay yedi yıl var, Nazlı Nazlı alacak 7 yıl var. Nazlıoğlu'na ilgili 6'da bir indirim. Nazlıhan Hanım'ın duruşmadaki hal ve tavırlarından ötürü 1/6 oranında indirim yapıldı. Diğer sanıklara örgüt üyeliğinden ceza verildi. Orada da uzaklaşılarak verildi. En fazla cezayı da Özşengül Soy isimli o Samanyolu'dan evet. gelen evet. arkadaşımıza verildi sana. Evet. 12 yıl 8 yarı oranında arttırıldı 4. Onların tutuk halleri devam ediyor. Evet. Bu haliyle önce istinaf incelemesinden geçerek yargıta yolculuğumuz... Tahliye, tahliye kararları... Ahmet Altan ve Nazlı Yılacak. Yani evet. bunu da bir teselli mükafatlı olarak görelim. Evet. Ee, evet e, ve yani. bugünden e, itibaren Teşekkür ilk günden olduğu gibi ceza verilmesine yer olmadığına. Hukuk tarihine evet. geçmiş evet. Onu, bir dava e, oldu. Şey, ve bu. Zaten ayrıca Yargıtay da öyle dediği için ama o kesinleşmiş tabii, oldu. Anladım ama ceza verilmesine evet. yer olmadığına diye bir karar olmaz evet, burada. Böyle. O ayrı bir teknik tartışma. Berat. Yani. Evet, berat. Evet. Beraat olması evet. ya da hüküm kurmasına gerek yok. Ben böyle niteleme yapmadım diyebilirim. Suçun vasfı değişti. Bitti, evet, bitti. yani. Evet. E, söylediğim gibi ilk günden itibaren hukuk tarihine geçecek çok önemli bir davanın anatomisini, içindeki önemli olayları, hukuki değerlendirmeleri davanın iki değerli avukatı arkadaşlarımız Figen Çalıkkuşu ve Melike Polat'la konuştuk. Katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Ee, yeni Güzel bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz. İyi günler diliyoruz. İyi günler. Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aybürt Tunçel. Açık Radyo Program Destekçisi olun.